773. konu, Hazreti Peygamber'in, sevap bakımından sizden daha zengin değilim, buyurması, Bedir günü Müslümanlardan her üç kişi bir deveye biniyordu, bu meydanda Hazreti Peygamber'in ortakları da Ebu Lübabe ile Ali bin Ebi Talib idi, yürüme sırası Hz. Peygamber'e geldiğinde bu ikisi, ey Allah'ın Resulü, ne olursun inme, biz senin için yürürüz, dediler, bunun üzerine Hazreti Peygamber siz ikiniz benden daha kuvvetli olmadığınız gibi ben de sevap bakımından sizden daha zengin değilim buyurdular.